Olağanüstü süreçler, fetoperatif manzaralar, kerem, çağlar. Bir insan ömrü kadar geçmişi olan Cumhuriyet tarihi boyunca yöneticilerin bol bol tekrar ettikleri basmak alıp bazı cümleler vardır. Bilirsiniz, ülke olarak çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü bir süreçten geçmekteyiz. Bu klişeleşmiş cümleler o kadar sıkça tekrar edilir ki, baba söz yönü hecelemekte zorlanan bebelerin dahi neredeyse bu cümleleri sular seller gibi konuşmaları pek de garip karşılanmaz herhalde. Her ne hikmetse şu kritik dönemden halen de geçebilmiş değiliz. Malumunuz süreçte hala olan üstü halden aşağısı kurtarmaz ayarından çıkmadı. Olağanüstü gündemin olmadığı bir günü dahi geçmeyen böyle bir memlekette olağan bir konumda kalmaya muvaffak olabilen bazı Müslümanlar da şu kritik süreçte olağan şüpheli olmayı fazlasıyla hak etmiş olmalılar ki, bu olağanüstü süreç ahengini bozdukları için olsa gerek Gadirdiği de bir surette derdest edildiler. Herkesin ve herkesimin olağanüstü süreçleri de farklı farklıdır. Mesela Kemalistlerin olağanüstü süreçlerinde, minberde yahut mihrapta olması gereken ilim ve fazilet ehli alimlerden birçoğu ya dar sallandırılmakta ya da diyarı gurbette ömür törpelemektelerdi. Çatlamış damarlarında ful safevi kanı dolaşan, Tuğyaniye şiasının baş davutu Hameneğin Şam ve Bağdat'taki cellatları Esad ve Maliki'nin, Halkı bombalamaları ile beraber Neo-Kemalistler de şanlı mazilerini yad etme imkanı buldular. Üzerine bomba yağdırdıkları ve kalan sahaları da tenkilata maruz bıraktıkları dersim günlerini hatırlayan veya okuyan her Kemalistin öz tavan yapar. İşte bu olağanüstü motivasyonla Nevzuhur Neo-Kemalistlerden arpa ambarlarına yeniden hücum edip dalacakları günlere kavuşmanın emel ve hayalleriyle avunup, Ömürlerini şenlendirmekteler şu sıralar. Çok partili dönemin olağanüstü süreçleri, darbeci generallerin kritik dönemleri, hassas devirleri, zor günler vesaire derken nihayet bugünlerde ülke gündemini işgal eden olağanüstü fetotik bir süreçle karşı karşıya bulunmaktayız. Olağanüstü süreçlerde dahi fıtri ve tabii duruş ve pozisyonlarını koruyabilenler de her zaman olduğu gibi yine Müslümanlardır. Müslümanlar kuvve-i azamiyeleriyle iddalaşı ameliyasında teşrik-i mesaide bulunan tarafları taşlamaya vakit ve efor harcamaktan her daim sarfına zar etmişlerdir. Zira Müslümanların Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakiki manada ümmet olmak için bir gücün 24 saatten fazla olmamasına hayıflanırcasına yoğun gayretleri vardır. Muhteviyatında biraz muhafazakarlık olan ve gerçek amacı hakkında hizmetçi müritlerin dahi bilgi sahibi olmadıkları Fethuliye tarikatının Pensilvanya'da patlayan bağırsaklarının kokusu bütün memleketin kimyasını bozdu. Hal böyleyken hizmetçiler sınıfından müritlerin kümelendikleri polis ve yargıda kurdukları kumpasla müşterek bir zulüm mekanizması marifetiyle hem de giderayak can havliyle bazı Müslümanları paçalarından dişleme teşebbüsünde bulundular. Tarikat mensubu hizmetçiler, tarikat liderlerinin göz torbalarına depolanmış kin ve düşmanlıktan ikmal ettikleri mühimmatla mazlum Müslümanlara yönelik olarak insaniyetten ve ahlaktan mahrum zulüm operasyonlarını ara vermeden devam etmektedirler. İktidar paylaşımı savaşında ittalaşı içerisinde oldukları diğer taraf karşısında en azından şimdilik bulundukları mevzileri terk etmek zorunda kaldıkları için hezimete uğramış süt olanları taburunun besili neferleri gibi kıçın kıçın geriye çekildikleri şu sıralarda ellerindeki kurşunları da kabaran fetoist damarlarından yayılan ve ruhlarını sarmalayan vecd haliyle muvahitlere sıkmanın tarifsiz keyfini yaşamaktan geri durmadılar. Özellikle de emniyet, istihbarat ve yargı kurumları başta olmak üzere devlet kademelerinde işgal ettikleri makamlar ve pozisyonlar olmasa, selik ve edilgen kişiliklerin varlığından eşleri ve gözlerinin altındaki yedek gözyaşı torbalarıyla her an ortalığa salyalar, sümükler püskürtmeye amade, nursuz tağuttan başka da kimseciklerin haberi bile olmayacak. Hizmetçiler böyle bir kompleksin altında muahhitlere fetoperatif muamele çekmekle kalkmaya çalışmaktadırlar. Kemiklerini eritecek böyle ağır bir kompleksle başa çıkabilirler mi çıkamazlar mı bilinmez. Fakat eğer bu psikopatolojik halleri böyle devam edecekse her bir tanesinin dünyasının harap olacağını tahmin etmek zor değildir. Bu hal üzere devam ettikleri müddetçe ahiretteki akıbetleri de aynı olacaktır. Müslümanlara yönelik olarak icra ettikleri her operasyondan sonra Küfrün ana karargahlarında Pensilvanya'ya yayan tebrikler hizmetçilerden emeği geçenlerin her birisine son derece mütevazi küçük boy bir tencere kapağı ebatında fetomarka kol saatleriyle taltifat şeklinde cüzi olarak tevdi edilmektedir. Yeni İskole Tarikat-ı Fetoliye Bundan 15-20 yıl evveline kadar zahire göre panturanist olarak tavsif edilebilecek olan Hizmetçiler tayfesinin gerçek yüzleri her geçen sene biraz daha netleşti. Dinler arası diyalog için Papalık Konseyi'nin organize ettiği Batı destekli misyonun, Vatikan'dan mukim kardinellerden sonraki en önemli mümesseli olan Timsah Civcivi, Gözyaşı Ambaran'ın tahıl tanesi gibi mebzul miktar müritleri de bu hizmete işte böyle katkıda bulunmaktadırlar. Fethulye tarikatı müntesipleri, görevleri, yetkileri ve bulundukları pozisyonlara göre bu kutsal hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Papa 6. Pahül'ün 28 Ekim 1965'te papalığın 3. bin yıl hedefi olarak belirlediği, bütün insanları kiliseye döndürmek amaçlı diyalog misyonunun bilerek ve isteyerek yüklenicisi olan Cuntacı tarikat mensuplarının nezdinde ha kilise, ha cami, ha havra aralarında herhangi bir fark olmadığına zira en nihayetinde her üçünün cemaatlerinin de cennette buluşacaklarına itikad etmektedirler. Sahih tevhid akidesine sahip olmasında artık üçünden hangisi nasip olursa onlar için fark etmeyecektir. Evveliyatı dini görünümlü bir yapıyken şu son haliyle böyle bir iddia ile ortaya çıkmış bir camianın başına gelebilecek en büyük belalardan olan dış mihraklı milis bir güç olarak maruf ve meşhur olmaları da artık defterlere kaydedilmiş bulunmaktadır. Deftere nasıl kaydedildiyse tarihte de hep o kayıtlar üzere anılacaklardır. Bugünden başlayarak her hatırlandıklarında Karmatiler'den hallice bir ilgi ve duyguyla anılacaklardır. Her ne kadar dini bir yapı olarak ortaya çıktılarsa da asıl misyonları İslam'ın özü olan tevhid inancı Yahudiler ve Hristiyanlar başta olmak üzere genel anlamda Batı nezdinde daha makbul ve kabul edilebilir bir temelde tecdid ile teorize etmeye cüret edebilmişlerdir. Böylece bir eliyle hırkayı şerifi meseden tarikat lideri, diğer eliyle de papasının cübbesine yapış yapış yapışmış, samimiyetten, sahihlikten ve sağlıklı muhakemeden de mahrum bir pozisyonda basılmıştır. Müslümanlar Allah'a kulluk yolunda tevhidle soluklanırken fetüliye tarikatı mürşidinin ana yakıtı duyguları terörize etmektir. Müslümanlar ancak ve yalnız kendileri gibi muvahhidleri dost ve kardeş edinirken tarikat-ı de bu durum çingene bohçasını andırır. Oldukça geniştir ve çıfıt çarşısı gibi bol çeşitli dinler ve ideolojiler barındırır. Müslümanlar, Allah subhanehu ve teâlâ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin derin muhabbetiyle kalplerini ısıtıp yoğururken, tarikat-ı fetulyenin sevgi ölçüsü, tarikata şekil veren fetoizm ideolojisinin ilkelerine ve tarikat önderine mutlak bağlılık ve itaattir. Müslümanlar, her türlü ins ve cin şeytanların şerrinden tek ve kahhar olan Allah'a sığınırlar. Fethulye tarikatında ise ilim, cihat ve davet ehli faziletli alimlerden ve Müslümanlardan Vatikan ve Pentagon'a sığınılır. Tarikat ve Fethuizm Fetoisizm diye kavramsallaştırdığımız bu hareket ilginç bir biçimde zaman ilerledikçe radikalleşmiştir. Şöyle ki eskiden halimselim, mülayim olmaları, naiflikleri ve çıtkırıldım nezaketleriyle bilinen tarikat müntesipleri Fetoisizm ideolojisinin teorisyeni ve tarikat lideri olan zat tebdil diyar eliyye Pennsylvania'ya göçtükten sonra gayri tabii bir mutasyona uğramışlar gibi daha haşin tutum ve tavırlar sergilemeye başladılar. Dost ve düşman algıları, tanımlamaları ve fiili uygulamaları da buna paralel bir şekilde gelişti. Buna paralel bir şekilde değişti. Ya da aslında öyleydi de bunu daha görünür bir biçimde göstermeye cesaret etmeye başladılar. Bir taraftan layık, demokratik cumhuriyetin tüm değerlerini, ilkelerini ve muhabbetini kalplerine içirip damarlarına pompalarlarken, öte yandan küresel küfür güçlerinin onay ve rızalarını almak ümidiyle tevhid davetinin ve cihadın faziletli önder şahsiyetleri başta olmak üzere, Tüm muvahitlere, ne papalarından ne de prezidentlerinden duyulmuş küfür ve hakaretlerle küpük küpük salyalar fışkırtmaktan geri durmadılar. Tevhid davasının gayretli davetçilerine buz ve adavette dillerini en az bir kürek kadar uzatırlarken, mukaddesat-ı İslamiye'yi hakaretler, mustazaf Müslümanlara da bombalarla füzeler yağdıran Haçlılar ve Siyonistler karşısında dillerini kediler kapmış gibi zillet içerisinde suskunluktan dolayı, badem boyu bıyıklarla erkeksi bir görünüm kazandırmaya çalıştıkları matruş suratlarının bir milimetre karesi dahi kızarmamıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini asla meydana çıkarmayacağını mı zannettiler? Muhammed Suresi 29. Ayet İstikamet Gayya Kuyuları Yaptıkları ameller bakımından en çok zarar eden ve dünya hayatında ayrılmaz bir bütünün parçası gibi müşterek iş tuttukları evangelist, siyonist, haçlılarla birlikte yaptıkları bütün çalışmaları boşa gidecek olan hizmetçilerin varlık nedenleri dahi muvahhidlerdir. Zira karanlık ancak aydınlığın arkasına sığınarak varlığını görünür kılabilir. Hizmetçilere de miyatlarını dolduruncaya dek küresel küfrün sularındaki tağuti düzenin kayığında kürek çekmelerine izin verilmiştir. Fethuizm, batini, ruhani karakteri nedeniyle sözde hasım olarak ilan ettiği Şia'daki masumiyet ve takıyı özelliklerine pratikte sınırların zorlayıcı ölçüde sarılmaktadır kendisini kusursuz ve huzurlu bir toplum oluşturmaya adadığını iddia eden Fethuizm ideolojisinin kurucusu ve fiili liderinin baş döndürücü eylemlerinin ise, Büyük Mason lojasının büyük üstadlarının faaliyet programından da daha yoğun olduğu görülecektir. İslam coğrafyasındaki mustazaf halklar bir dilim kuru ekmeğe muhtaçken, Hizmetçi Başı Pensilvanya'daki Hane-i Saadetinde kendisine biat etmelerine mukabil taltifat mahsusadan milyon milyon dolarlık ihalelerin ihsanıyla meşguldür. Kab bin Ebil Eşref'ten çok şey öğrendikleri pek aşikar olan medya grubunun hizmetçi müritleri o gün neler yazmaları gerektiğini mürşitlerinin muştulamalarıyla öğrenme saadetine ulaşırlar. Söz sahibi olduğu kurumlarda fetoizm ideolojisine sıkı sıkıya bağlı hizmetçi tarikat mensupları dışında başkaca herhangi bir kesimden hiç kimseye yer verdirmez, eğer böyle birileri varsa da acilen ayağını kaydırtır. Zira kendileri dışındaki herkes düşmandır. Düşmana karşı yürütülen bu hartte ise her türlü ayak oyunları meşrudur ömrü boyunca mürekkep yalayıp yuttuğu iddia edildiği için bazı kesimlerce alim sıfatı yakıştırılan tarikat önderi, temeli faize dayalı olduğu için her an Allah ve Resulü ile savaş halinde bulunan bankalar arasında para trafiğini yönlendirme vazifesini de ihmal etmemektedir. Kendisine masumiyet atfeden bağdalardan oluşan eğitim kurumlarındaki öğretmenlerini layık cumhuriyetin okullarında olduğundan çok daha kötü olmak üzere batıyı Beytullah'tan sonra ikinci kıble olarak empoze ettirir. Ehli kitapla cennette buluşmak hayalleriyle yaşayıp onlara karşı azami derecede ülfet ve muhabbet gösterirken, kendisini ve önderi olduğu sapkın tarikatın ideolojisini reddeden muvahhitlere karşı kaynağı net olmayan bir hamiyetle, yıldırın talimatları yağdıran hizmetçi başı ve peşinden yürüyen diğer hizmetçi müritlerin nihayetinde varacakları menzil, azabın hiç hafifletilmediği ve kurtuluştan ümit kesecekleri bir yer olan gayya kuyularıdır. Müslümanların aleyhinde küfür işbirliğinde bulunanlar, doğru yoldan sapan ve saptıranlar, Allah'a karşı yalan uyduranlar, kafirleri dost edinerek müminlere zulmedenler, tabilerini kendisine kulluk ettiren ve küresel çaptaki tağutlara kullukta bulunan bütün gücüyle tevhid davetçilerine karşı harp ilan eden tağut için Biji Cehennem, Yaşasın Cehennem. Bu yazı tevhid dergisinin 26. sayısında yayınlanmıştır.